İnsanların içi dışı bir olması lazım. Amel, amel, insan olacak amel. İnsan olacak, insan olacağız. Bu insan olmak ne demektir? Hz. Muhammed'in boyasından boyanacaksın. bir yoldan sana. İnsan olmak, insanı ı kamil olmak için ahlak-ı Muhammedi ile müteallik olmak lazım. Hz. Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanacaksın. Daha bu açıkça konuşuyorum böyle. Şöyle böyle konuşmayacağım ben. Peygamber nasıl oturmuş, nasıl kalkmış, nasıl yemiş, nasıl izmiş, nasıl afetmiş? Nasıl ikram etmiş, nasıl gaza etmiş, nasıl düşmanlarını affetmiş, bağışlamış, ekmeği ve ekmek vermiş, taş taş atmamış, dişini kırana dua etmiş, ya Rabbi bilmiyorlar, dil film kırdılar demiş, hidayet bunlara demiş.